أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين Allahümme amin emme abad. pek değerli aziz ve muhterem kardeşler fitnelerle hesaplarla olan şu dünyada imanımızla yaşamanın mücadelesini veriyoruz şurada var olan Müslümanlar, Müminler başka başka bölgelerde var olan Müslümanlar veyahut da çerçeveyi biraz daha genişletip, halkayı biraz daha genişletip, bütün dünyada var olan Müslümanlar, mü'minler şu fitneyle fesat dolu olan dünyada acaba nasıl imanımızla can verebiliriz? Acaba nasıl allah Teala'ya halis bir şekilde mü'min, Müslüman olaraktan ulaşabiliriz? Bunun derdindeler. Biz şu iki yüzlü desiselerle, tuzaklarla dolu olan Müslümanların adeta birbirlerinin kuyusunu kazdığı şu günlerde Allah Teala'ya karşı ne zaman şu dünyadan tertemiz bir şekilde uğraşacağız? Aslında Müslüman olarak bunun derindeyiz. Biz Allah'a nasıl vasıl olacağız? Yani tertemiz kalmış bir şekilde günaha veyahut da en büyük günah olan şirke küfre, bidatlere bulaşmadan nasıl Allah'a doğru bir yol alıp ne zaman Allah'tan yanına gideceğiz ve Allah'tan huzurunda tertemiz bir şekilde duracağız. Aslında en büyük meselemiz şu anda bu. Dünyadaki var olan Müslümanların da asır gayesi bu. Tertemiz bir şekilde yaşamak ve bu işin sonunu cennet yapmak. Firdevs cenneti. Adın cenneti. Cennetül mevva. Yeşil zebercetten yapılmış o cennete acaba nasıl talip olabiliriz? Onun derinden Müslümanlar. Hakiki Müslümanlar. Müslüman adam bu dünyada yaşadığı zaman elbette ki bazen kökezler. Bazen günah karşımıza çıkabilir. Bazen haram karşımıza çıkabilir. Bazen birisinin çermesine de denk gelebiliriz ama Müslüman adam çermeye gidikten sonra düştüğü yerden de kalkmasını iyi bilmeli düşene bir tokat da düşene bir tekme de sen vur değil de düşene de yardım etme gayesiyle Müslüman hareket etmeli. Kendisi düştüğü zaman da yeniden Bismillah deyip kalkmasın da iyi bir şekilde bilmelidir. Yani Müslüman'ı günah bozmaması lazım. Dedik ya fitne, fesat, günah, kargaşa, iftira her şey şu an dünyamızda ağzına kadar dolu. Biz Allah'a karşı nasıl tertemiz bir şekilde gideceğiz kardeşler? Nasıl düştüğümüz yerden kalkacağız? Bizi ayağa kaldıracak bir etkenin olması lazım. İbnül Cevzi Rahimahullah'ın Telbih İblis adında bir kitabı var. Şeytanın ayartması diye. Bulursanız arın okuyun o kitabı. Şeytanın ayartması. Bu kitabında şöyle bir nakilde bulunuyor. Bu nakli yaparken de kardeşler dünyamızın boyutunu iyi bir şekilde anlayalım. Diyor ki, "İsa orize bir ruh mümin, ilah semaî, mümin adamın diyor ruhu semaya çıkınca, ölüm meleği onun ruhunu kalzedip de semaya kaldırınca, semaya götürünce, "Vallat el-malaikatu Subhanalladhi naja hadd al-Abda min al-shaytan. Ya vayha, kif naja? Melekler o ruhu gördükleri zaman diyecekler ki, seni şeytanın elinden kurtaran Allah münezzehtir, paktır. Ve işin sonunda bir de şaşırıyor. Sen nasıl kurtuldun diyor. Yani dünyamızda şeytanların hakimiyeti şu anda falsafadan. Zaten Müslümanın her birisinin başında bir tane şeytanı var zaten. Karin dediğimiz şey. O daima zaten seninle uğraşıyor. Seni hak yoldan çevirmeye çalışıyor. Ama bunun yanı sıra şeytanın kabileleriyle mücadele ediyoruz biz şu an. Sana vesvese veren şeytan farklı. Namazda sana vesvese veren şeytan. Abdeste sana vesvese veren şeytan. Hanımınla çocuğunla aranı açmaya çalışan şeytan. Seni dininden uzaklaştırmaya çalışan şeytanlar. Farklı farklı. Bir şeytan yok başımıza kardeşler. Bir sürü şeytan var melekler ağzına kadar dolu olan bu şeytanın ve şeytanın hakimiyeti altında olan şu dünyada bir mümin bakın mümin diyorum sağlam bir şekilde semaya çıktığı vakit melekler şaşırıyor sen nasıl geldin ya sen nasıl temiz geldin az önceki şeytanlar seninle uğraşıyordu sen nasıl o şeytanlardan onların çelmesine takılmadın bağlarına takılmadın da sağ sağlam, sağ salim geldin diyorlar Anlayın kardeşler, Müslüman adam düştüğü zaman kalkacak. Bıraktığı zaman yeniden Bismillah deyip başlayacak. Biz de eskilerden söyleyelim canım, ben eskiden var ya bir kocak sakal bırakırdım, sarık giyerdim, cübbe takardım vs. Ben iki defa hacı olmuşum, üç defa dumre yapmışım. Bundan hiçbir şey önemli değil. Önemli olan senin şu anki halin, geçmişi bıraksın. Sen acaba şu anda nasıl mümin bir şekilde yaşayıp da göğe çıkacak, o gökte de melekleri hayrete bırakacak bir imana sahip misin, değil misin? Sen onun mücadelesini ver, bıraksan onu Ki biliyorsunuz nasıl ki etrafınızda olan bütün şeyler değiştiği gibi insanın ruhu da değişiyor. Nasıl ki insanın siması değiştiği gibi bir ay önceki yüzünüzle bir ay sonraki yüzünüz çok farklı kardeşler aynadan iyi bakın kendinize. Bir sene önce farklıyız, bir sene sonra çok farklıyız. Bu kadar farkın içerisinde bizim imanımız, bizim ruhumuz, bizim kalbimiz sabah salam olduğu yerde kalacak mı? Bir gün süper mü'minsin, dört dörtlük namaz kılarsın, ikinci gün gevşetirsin. Ama Müslüman önemli olan o gevşetme en alt limite indiği vakit Bismillah deyip tekrardan çıkmasını inmesi lazım Müslüman. Dedik ya bu işin sonunda cennet var. Allah cennet veriyor da anlatacağım. Ama kardeşler o cennete gitmeden önce bizim bazı şeyler yapmamız lazım. Cennet bedava değil. Cennet ucuz da değil. Bir defa bazı şeyler kavramamız lazım, öğrenmemiz lazım. Acaba benim teslim olmuş olduğum şu İslam benden ne istiyor? Benden ne bekliyor İslamiyet? Allah Teala her gün dünyaya takriben diyorlar 40 bin tane ruh gönderiyor ve sen asla ve asla ruhun bir kafirin kadının rahminde, karnında değildi, budist bir kadının rahminde değildi vs. bu kadar insanların küfre batmış olan budistlerin, ateistlerin vs. karnında değil de seni mümin bir annenin karnında sana ruhu gönderdi, Acaba Allah da seni bu kadar seçmişken, İslamiyet'e yakın tutmuşken senden ne istiyor allah Teala? Yaradırış hayi nedir bu dünyada? Bunu bir defa düşünmek lazım. Siz yabancı bir şehre gittiğiniz zaman bile diyorsunuz ki ben buraya niye geldim? Hiç sebepsiz bir yere bir şehirden bir şehre gidiyor musunuz? Evvela o şehri düşünüyorsunuz. Ben buraya niye geldim ki? Ticaret için mi? Evet ticaret için. Gider ticaretini yapar gelirsin. Gezmek, turist için vs. Yani ne gidiyorsan o seyyidi onun yerine getirir gelirsin. Sen bu dünyaya niçin geldin ev verebilmen gerekiyor bunu Sende var olan bir iman var. Eğer sendeki iman olmasaydı bugün burada değil farklı yerlerde olacaktın. O kalbindeki iman seni rahatsız etti git dedin. Belki bir şeyler öğreneceksin. Belki sana faydası olacak bu sohbetin. Ve senin içindeki iman itiyor. Eğer kalbinde iman olmasaydı buraya gelmezdin kardeşler asla gelmezdiniz derdiniz ki işimiz yüzümüz var kardeşim ben gelmiyorum müsait değilim maçım var ki bugün maç günü değil mi mesela sudan bahanelerle terk edebiliriz ama siz bugün buraya geldiniz kardeşler dedik ya dinimizde öyle bahanelere yer yok <gülüyor> bugün bir tane kardeşle görüştük dersimiz vardı kardeşle derse geldim diyor sabaha kadar bir şeytanla mücadele ettim dedim derse gideyim mi gitmeyeyim mi dedim hayırdır niye öyle mücadeleye giriştin ki dedi ki sabah kalktım elimi şöyle bir telefona attım bir de baktım ki diyor elim suyun içine girdim meğer ki diyor ev su bakmış her yer su yatakta biraz yerden yüksekten elimi bir attım ki telefona almak için baktım elim suya girdim sabaha kadar diyor o suyu diyor atmakla uğraştık en son sabah dedim ki derse gideyim mi gittim? Ya dedim hadi derse gideyim faydasını göreceğiz Allah'ın izniyle. Yani Müslüman adam bahaneler nefasına sığınmaması lazım. Dedi ki bizde bir iman var. O imanın kadrini kıymetini bir şekilde bilmemiz lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize geçmiş kavimde olan bir tane insanı örnek getiriyor. Allah Resulü'nün bahsettiği olay 300 yıl önce gerçekleşmiş. Kendisinden 300 yıl önce gerçekleşmiş. Züya taraflarında, Necran bölgesi taraflarında gerçekleşen bir olay. Necran bölgesi. Tabi olay bambaşka bir sohbet konusudur ama bir sadece içinden şöyle cımbızla konumuz geriye alalım. Diyor ki orada bir kral vardı, bir sihirbaz çocuk vardı. O sihirbaz çocuk diyor Allah tarafı bir şeyi vesile oldu, iman etti. İman edince kral dedi ki benim Rabbim Allah'tır dedi. Ben asla sana tatmam sana ibadet etmem sen ben Rabbim değilsin dedim. Tabi türlü oyunlarla genci öldürmeye çalıştıysa da Allah genci korudu. En sonunda genç diyor ki senin beni öldürmen için sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman ben hakim anada öldürebilirsin. Ki az önce sen belli yolları denirdin ben öldüremedim. O da diyor ki söyle bakalım. Dur bütün insanları toplayacaksın. Yüksek bir yere çıkacağız senle. Beni karşına alacaksın, elinde oku alacaksın, Bismillah diyeceksin. Allah'ın adıyla deyip oku fırlatacaksın, ben orada öleceğim zaten diyor. Genç bu fikri verirdiği zaman kırarım, hoşuna gidiyor. Olay 300 yıl önce anlatılıyor. Kur'an'da da geçiyor, Buruş suresinde. Utile ashabul uhdud deniliyor ayette. hadis de var karşı tarafa genç geçince bütün halk tabii ki izliyor. Yani 100 kişi 200 kişi değil, binler, on binler 20 bin, 30 bine yakın insanlar var orada. İzliyorlar olayı. Eline o ok kaldığı zaman atıyor gencin Rabbinin adıyla Bismillah demeden attığı için genç okun oraya gittiği zaman düşüyor, o ok, gence değmiyor. Genç diyor ki aldatmayacaksın, bağıraraktan Bismillah diyeceksin. Adam en son gencin Rabbinin adıyla deyip attığı zaman tam da o ok gidiyor, rivayetlere göre boğazına saplanıyor. Genç orada şehit oluyor. Genç orada şehit oluyor. Yani var olan imanı var, o imanının bir göstergesi olarahtan Allah onu şehit ediyor. Ki şehitlikte herkese nasip olan bir nimet değil. Geçen hafta anlatmıştık. Ve orada bir anda kaleyana geliyor. Halk kaleyana geliyor. Çünkü Bazen bir kıvılcım her şeyi ifade edebilir kardeşler. Biz bazen diyoruz ki ya bizden şey olmaz ki diyoruz. Ya senden çok şey aslında. Senden çok seviyoruz Romanya'dan Romanya'da Çavuş Eski var. Oranın diyelim artık Cumhurbaşkanı ve de tam böyle diktatör bir adam. Despot bir adam. Halka zulmediyor. Bir meydanda milyonlarca insanı toplayabiliyor. O meydanda bir konuşma yaptığı sırada Çavuş içlerinde var olan bir tane yaşlı kadın, fiili fani ihtiyar, oradan bağırarak ne diyor biliyor musunuz? Ey yalancı diyor, konuşma konuşma sen yalan söylüyorsun diyor. Halbuki oradaki halk onu desteklemeye gelmiş. O kadının orada sen konuşma yalancı herif dediğini duyan halk galeyana geliyor, ondan sonra Romanya'da devrim oluyor. Halk aleyhine gelince çavuşa deviriyorlar. Bir yaşlı kadının sözünden ne olacak? Çok şey olacak. Bir kıvılcım. Bir kıvılcım kardeşler. Tunuslu adam kendini yaptıktan sonra Muhammed Boğazizi ne oldu? Devrim oldu. Zeynel Abidin gitti. Yani kardeşler senden bir şey ol, benden bir şey olmaz demeyeceksin. Senden benden Allah'ın izniyle. Çok şey olur. Yeter kendi resmi küçük görme. Orada o gencin bir kıvılcım hareketiyle halk Ufaslar başlıyorlar gencin Rabbine biz de iman ettik diyorlar. Orada bir iman gerçekleşiyor. Kral diyor ki korkumuz başımıza geldi işte. Ve rivayetlere göre şehir boydan boya geniş bir hende kazılıyor. Ve insanlar yavaş yavaş ateşe getirilip ateşe atılıyor. Ateşe atılıyor. Ve rivayetlere göre 20 bin tane kişiyi orada ateşe atıp şehir ediyorlar. Yani o adamların, iman eden adamların dertleri ne? Düşünsene yirmi bin veya 100 bin kişi içerisinde sen de varsın. Hani öyle bir şey ki bir anda atmıyorlar adamı. Önüne getiriyorlar hendeyi, adam arıyorlar. Sıra sıra gözünün önünde, arkadaşların, akrabaların, annen, baban, herkes sıra sıra ateşe düşüyor. Ateşe gidiyorlar. Ve sen de sıradasın. Bir ruh halini düşün. Ölüm geliyor. Ateşte yanmak var. Hatta Öyle olmuş ki bir tane kadın kucağında çocuğu var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çocukken, bebekken konuşan üç tane çocuk vardır diye söylüyor. O üçüncü çocuklardan bir tanesi de bu çocuk. Annesinin karnında annesi tam böyle ateşe atılacak. Ateş cayır cayır yanıyor. Çocuk dileği geliyor diyor atla anne atla diyor. Altta cennet var. Altta durma. Annesi dağılıyor. Yani Bunlar ölüme koşuyorlar, ölüme. Bir tanesi dese ki, krala iman ettim diyen adam evine dönüyor. Krala kim iman etti? Tekrardan iman döndüm. Ben kralı kabul ediyorum Desen, onu direkt evine gönderiyorlar. Ama kabul etmeyen adamlar ateşte yakıyorlar kardeşler. Niçin? İman bedel istiyor, bedel. Cennet bedel istiyor. Cennet bedel istiyor kardeşler. Biz bu bedeli hakiki manada, vermemiz lazım. Hasan-ı Basri rahmetullahi diyor ya innel iman laisa bitahalli ve vale la bitamanni. İman böyle süslü, yazılı sözlerle ve de süslü, yazılı şeylerle, temennilerle olan bir şey değil. Adam öyle bir şey söylüyor ki lan vay diyorsun maşallah adamın imanına bak. Halbuki adamın kalbi münafık. İman süslemelerle değil. Güzel güzel kerem konuşmakla, güzel güzel giyinmekle değil. Ne hatta güzel güzel sarık çökme giymek sakal değil. İman diyor ki innel iman ma waqara fil amel. İman diyor. Kişinin kalbinde oturması ve amelleriyle de onu doğru saymasıdır. Dün de söyledik. Adam diyor ki kalbim çok temiz benim. O kadar çok temiz ki sen diyor benim kalbime bakacaksın hemşerin diyor. Sen bırak sözler şunları bunlar. Sen bırak namazını yazın. Ben kalbe bakacaksın kalbe. Hariyerle müfadın ama öyle müfadın kardeş? kalbine. Neyle yıkadın kalbini sen? Bizler işte buna dikkat edemiyoruz. Ama Hasan-ı Basri Rahim Allah bunu önceden söylüyor. İman edeceksen kardeşim amellerinde göstereceksin onu. Öyle efelenmeye gerek yok. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok. Nef mümin isen Mümin olduğunu amellerin, harbi ve hareketlerinle ispat edeceksin. Sözlerinle ispat edeceksin. Öyle iman ettin demek kardeşler hiçbir şey olmaz, bunun farkına olmamız lazım. Cennet gerektiğinde ateşe atlamanı ister, ateşe atlayacaksın. Niçin? Cennet bedel ister. Cennet bedel ister. Siz bu dünyada bir ev alabilmek için, bir araba alabilmek için, bir arz alabilmek için ne kadar çok çalışıyorsunuz değil mi? E orası cennet. Basit bir yer mi? Sonsuzluk alemini sen satın alacaksın. Nasıl satın alacaksın? Bakın dünyadaki bir evin, arabanın bedeli olduğu gibi, kardeşler, bu dünyada cennetin bedeli de ameldir, imandır, hakiki imanada dini yaşamaktır. O adamlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 300 yıl önce geldiler ve her suda ateş değil Allah'ın iziyle cennete gittiler. Ölüm'e koştular, ölüm'e, ölümden korkmadılar, kraldan korkmadılar, Allah'tan korktular. Ya biz, ya bizler kardeşler, hiç düşünüyor musunuz hangi amel bizi cennete götürecek? Hangi amel cennete götürecek? Bunu farkında mısın? Biz hesap edemiyoruz. Biz kitabı unutmuşuz maalesef. Talha bin Uğudullah radıyallahu anh savaşında o kadar çok savaşıyor ki o gün görülmedik amelleri yapıyor. Sahabeler diyor ki Talha bin Uğudullah ecibleri götürdü. Ama ne zaman ki Uğud'dan geri çekilme esnasında yüksek bir kayaya geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kayaya çıkmaya çalışınca Talha bin Uğudullah hemen sırtını eğiyor. Bas ya Resulullah çık diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun eline ve omuzuna basıp da taşın üzerine çıkınca وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ diyor. وَجَبَتْ diye söylüyor. Sana cennet vacip oldu. <gülüyor> ya az önce o hutta o kadar cengaverlik yaptı bu adam, yiğitlik yaptı Ne oldu? <gülüyor> diyor sana cennet vacip oldu. <gülüyor> Bakın bir hareket. Resulullah aldı kaldırdı. ama cenneti kazandı. Ya biz? Cenneti kardeşler asla ve asla sıcak yataplarda bulamayacağız, bunu evvela bilmemiz lazım. Müslüman adam cahilce yaşayarak, haramlara girerek, kadının, kızın peşinden koşarak cenneti kazanamaz. Haramlara düşen bir insan bir defa cehennemi hakiki manada hissetmesi lazım. Sen cahilce yaşayacaksın, öldükten sonra toplanacaklar 40. gün, bir toplanacak, okunacak, adına diyelim hatimler düzülecek sonra de cennete gireceksin. Ne kadar basit, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. E madem cennet bu kadar basitti de, Bilaller niye dayak yedi? Habbablar niye demir kılıçlarla, demir sopalarla dövüldü? Hazreti Hamza niçin Uhud'da ciğerleri paramparça edildi? Madem cennet bu kadar basitti de, yataktan kazanılabiliyor idi de, Oturduğumuz yerden cennete girmemiz gerekiyordu da niye Mustafa bin Ümeyr derdi neydi da kardeşler paramparça bir şekilde Allah'a uğraştı. Bu adamların derdi neydi? Bir bu adamların hal hareketlerine bakın bir de bizlerin hareketlerine bakın. Allah aşkına hiç tefekkür edebiliyor musunuz? Bu nasıl cennete girmek? Nasıl cennete gideceğiz peki? O sahabelerle kendimizi kıyasladığımız zaman kardeşler biz batıyoruz allah Teala'nın önceki ümmetler arasında yine iman edip de bedel ödeyen adamlar var. Allah'ın şehit edilen peygamberleri var. Tesperele ikiye bölünen peygamberleri var. Hazreti Yahya'yı namaz esnasında koyun koyunboğazlar gibi kafasını koparıyorlar. Allah'ın böyle peygamberleri varken, böyle cennete giden insanlar varken sen ben nasıl cennete gideceğiz? Oturarak cennet, kardeşlerim Allah rızası için kazanılır mı? Allah Teala imtihan dünyası Rabbü dünyayı yarattı kardeşler. Dedik ya iman bedelizdir. Bu bedel ne işte? İmtihan. Allah Teala bazen kişiyi deniyor. Bazen seni alıyor bir silahın altında ölüm korkusuyla seni dener. Bazen Allah Teala seni gözünle dener. Bazen bir kadınla kızla seni dener. Acaba başarabilecek mi? İmanı bu adamı kurtarabilecek mi? Bazen seni eşinle imtihan eder. Bazen çocuklarınla imtihan eder. Seni gözünle imtihan eder. Ağzınla, dilinle imtihan eder. Midenle, şehvetinle imtihan eder. Bazen de allah Teala kişiyi Amerika'yla imtihan eder. Bazen de İsrail'le imtihan eder yani Filistin'deki bir gencin imtihanı İsrail'dir burada var olan Müslüman'ın imtihanı ise şehvetidir hem mide şehveti hem de uskur şehveti acaba hangi şehveti Müslüman isteyecek ve hangisinde mağlup olacak hangisinde galip gelecek ve yapacak diye onun için Allah bakın imtihanları kişiden kişiye değiştiriyor herkes burada kendi imtihanının ne olduğunu çok iyi bilir eğer çok hangi günaha düşüyorsanız o sizin en büyük imtihanınızdır hangi günahlara çok giriyorsanız o sizin en büyük imtihanınızdır kardeşler Allah sana zaten söylüyor inna allâheştâram minnel mu'minîne enfusahum ve emvâlehum bi'enne lehumun cennâ şüphesiz ki Allah Teyve Suresi 111 şüphesiz ki Allah mü'minlerden malları ve canlarına karşılık cennet karşılığında satın almıştır diyor allah Teala. Yani sen malını vereceksin, canını vereceksin Allah diyor ben de sana cenneti vereceğim. Ha kardeşler burada bizim bizim niyetlerimiz tefekkürü gitti Demek ki anlıyoruz ki bizi sözle kurtarmayacak laf da kurtarmayacak, niyet de kurtarmayacak amel kurtaracak. Dedi ki mallarınız ve canlarınızla hangisinde sebat edeceksiniz, hangisini vereceksiniz o zaman allah Teala neyin ne size gösterecek. Siz iman üzerinde, imanın karşısında bedel istediği zaman cenneti kazanmak isterseniz, o bedeli yerine getirirseniz, verirseniz Allah da size sonsuz olan, sonsuz bir alem olan cenneti sizlere nasip edecek. Allah Teala bir düşünün kardeşler. Az önce saydım insanları değil mi? Kimisi ateşe atılıyor, şehit oluyor. Kimisi paramparça yapılıyor. Kimisi parça parça doğranılıyor, ciğerleri paramparça ediliyor, vücudu parçalanıyor. Bir tanesi var böyle cennet kazanacak. Allah diyecek sana cenneti veriyorum. Öbürü de sabah namazına bile daha çapı gibi genç olmasına rağmen sabah namazına kalkamayacak. Allah diyecek ki al sana cennet, alsana sana cennet. Bu Allah'ın adil sıfatına, adalet sıfatına yakışır mı? Bir tane Müslüman soğuk gecelerde Tirtir sabahlara kadar gözle şu dökerekten teheccüd kuracak. Sen de gece saat kadar film seyredeceksin, sabah namazını kaçıracaksın. Gündüzde hiç böyle hayıflanmayacaksın, çok normal bir hayatmış gibi yaşayacaksın. Allah da sana diyecek, al sana da cennet, al sana da cennet. Eğer cennet böyle olsa kardeşler, Habbab bin Eretler, Abdurrahman bin Aflar bize ne söyler? Allah taleple ne söyler? Ya Rabbi nasıl olur demezler mi? Biz çalıştık, hayret ettik de bu adam ne yaptı demez mi? o sahabeler bizden önceki nesiller kardeşler imtihandayız imtihandayız çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım Allah Tarak-ı suresinde diyor ehasiben nasu en yetruka en yekulu emenne ve hum la yuftanun sizler sadece ve sadece iman ettik demekle bırakılı vereceğinizi mi zannetiniz? demek ki iman ettik yetmiyor Allah tarafında ayetinde devamında diyor biz sizden öncekileri imtihan ettik ki ettiğimiz gibi sizi de imtihan edeceğiz diyor Allah'ta hadi bakalım sahabe elbise istediği zaman hazır tevbekir gibi üzerindeki elbiseyi çıkartacak, yetime verecek fakire verecek sen zekatından, fitrenden hiçbir şey vermeyeceksin daha da daha da ucuza getirmek için fetva arayacaksın öbür tarafta canını malını verecek, elbisesini verecek çoluk çocuğunun rızkını verecek <gülüyor> İki taraf da eşit bir şekilde cennete gidecek. Kardeşler, bu Allah'tan adalet sıfatına bir defa yakışmaz. Yakışmaz. Bu Allah'tan sıfatına nedir yakışmıyor? Evet, Allah-u Allah'tan ayet kelimesinde buyurduğu gibi demek ki iman etmekle yetmiyor kardeşler. İman edeceksin, imanın karşılığı olarak da bedel vereceksin. Hiç kendine güvenme. Benim babam imamdır. ''Benim dedem hocadır, ben seyyidim.'' Vallahi şu an o seyitler kadar bedava yaşayan adamlar yok biliyor musunuz? Peygamber soyundan gelip de zengin olan adamları görüyorsunuz değil mi? Allah aşkına peygamberin neyi vardı? Vefat ettiğinde zırhı borcu olan Yahudinin elinde kalmıştı peygamber. Borcu var peygamberin. Bir peygamber böyle vefat ediyor sen de peygamberin sırtından seyyidim seyyidim diyerekten geçinmeye çalışıyorsun. Sahtekar herif. Bu nasıl seyyidlik? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç mi sana söz dolaşmadı? Hacı hoca kızı olmak, oğul olmak önemli değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeni geldi, kendi kızına ne söyledi? Ey Fatma, amel et, amel. Babanın peygamber olduğuna güvenme. Vallahi Allah'tan rahmet olmazsa ben bile cennete giremem Demedi mi peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki iman edeceksin ve imanının getirilerine de ciddi manada yapışacaksın. Artık cennet için bedel vermeye hazır olacağız kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim korkarsa, her kim korkarsa, yani öteki taraftaki akıbetinden korkarsa, Allah'tan korkarsa, gecenin başından yola çıkar. Bir yolculuğa gitmiyoruz yani gecenin başında yola çıkar Artık hakiki manadan dinine yapışır ondan sonra yoluna devam eder haramlara dikkat eder her elleri elinden geldiği kadarıyla itinalı bir şekilde seçmeye çalışır şüpheli şeylerden uzak durur sözlerine dikkat eder fiillerine dikkat eder Artık öyle mi? gecenin başında yola çıkar ve gecenin başında yola çıkarsa menziline ulaşır. dikkat edin Allah'ın malı pahalıdır dikkat edin Allah'ın mar cennettir Allah'ın o cennet olan malı çok çok çok değerlidir kardeşler bunun evveliyetle farkına varmamız lazım cennetin sahipleri bizden önceki nesillerden biz de olabiliriz inşallah asla ve asla ümitsizliğe yer yok zira bizden önceki yaşayan insanlar da aynı bizim gibiler aynı bizim gibi bizim gibi 24 saatleri vardı bizim gibi çalışıyorlardı Haramlar da vardı. O dönemlerde de yedir bazıları dedikodu yapardın. Yani kadının olduğu her yerde fitne vardır ya o dönemlerde de kadınlar vardı kardeşler. 24 saatleri vardı bizim gibi. Onlar gayretlilerden. Mesela sahabelere bakın. Sahabeler gayretliler. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir tane sahabe, yetim bir çocuk var, ikisi arasında bir tartışma çıkıyor yetin çocuk diyor ki bu diyor ortada duran ağaç diyor benim ağacım bir ağaç benim ağacım diyor adam da diyor ki evladım bu senin ağaç değil ya bu ağacı benden isteme. bak görüyorsun sınırlarımızı takım belini veremem olmaz diyor. ben babamın malını isterim diyor, çocuk başlıyor ağlamaya ağlayınca Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çocuk gidip şikayet ediyor diyor ya Resulallah diyor adam benim diyor malımı gasp etti gel gör Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adamın yanına geliyor. Bakıyor ki, yani ağaç adamın. O yetimin değil. Yetim çocuk ki yoktu benim malım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu mahsenin değil. Çocuk başlıyor ağlamaya. Yetim olduğu için de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok böyle titiz davranıyor, acıyor, merhamet ediyor. Ki biliyorsunuz kendisi de yetimde. Tabi orayı böyle gerçekleşsin de bu sefer Allah Resulü İsa Vesselam sahabeyi topluyor. Sırf o yetim gencin kalbini canlı tutmak adına diyor ki kim diyor cennetteki bir dal karşılığında bu ağacı satın almak ister. Kim cennetteki bir dal ağacın dalı karşılığında bu ağacı satın almak ister. Ebu Dahtar Hazretleri diyor ki ey Allah Resulü benim. Diyor senin neyin var? Paran yok, pulun yoktur. Diyor ya ben benim bir tane bahçem vardı, satıra çıkarmıştım. diyor. Hemen de onu satar gelirim diyor. Bekle. Orada diyor ki ya Resulallah, bahçeyi verdim ben diyor. Tamam. Bahçe sizindir. Bahçeyi verdim tam bu ağacı ben aldım. O ağacın sahibi ne diyor? Ben kendi bahçemi veriyorum diyor. Alsın bahçemi götürsün. Ben o cennetteki dala talibim diyor. Cennete gitmek isteyen adama bakın. Kim korkarsa Gecenin başında yol alır, menzile ulaşır bir adam işte bu adam. E bu Hazretleri. hazretler. Kim? Bu dağda hazretler geri dönüyor, geliyor hurma bahçesine. İçerisinde 500 ağacın olduğu söylenir. 500 ağaç, hurma ağacı kardeşler. İçeriye girdi zaman bir de bakıyor ki hanımlar, çocuklar hurma ağaçlarının tepesine çıkmışlar, hurmaları döküyorlar yerleri ki toplayıp böyle satacaklar, yiyecekler. İçeriye giriyor gelen giriverinmez diyor ki durun durun dur. Yavrular inin oradan dedine. O artık bizim değildir. toplamayın da yemeyin de artık diyor. bitti burası. Hanım diyor ki hayırdır ne oldu ben burasını sattım ya diyor. İyi diyor bari iyi sattım diyor, Barış işte sana biraz yerine gelir. Yok e diyor çok güzel bir şey sattım diyor. Kime sattın diyor, Allah'a sattım ben malı diyor. Malı Allah'a sattım. Karısı, şu an günümüzdeki yaşayan kadınlar gibi hemen dedikodu yapmıyor. Basın etini yemiyor. Herif seni paralar demiyor. Allah senin malına bereket versin ömrüne bereket versin diyor in oradan bu adam o bahçeyi Allah'a bir dal bir ağaç karşısında satıyor kardeşler cennete gitmek istenen adam bakmak isteyen varsa bu adama baksın işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürüp cenneti şöyle teslim ettiğiniz bahçeyi teslim ettiği zaman şunu demediniz ya Resulallah ben cennete gidene kadar ne yiyecek bu çocukları ya bu çocuklar ne yiyecek? Acından ölmezler mi? Ben ne yapacağım ya Resulallah? işsizim güçsüzüm. Yok. Cennet inşallah. Adam yatırım yapıyor, yatırım. Zaten Allah kendisine razı olsun 15 gün sonra da Uhud'da şehit oluyor. 15 gün sonra Uhud'da şehit oluyor adam. Çünkü Allah ta'ala cenneti hakiki da isteyen samimilerde, samimiyetsizlerle çok iyi biliyor. Kardeşim sen, ben cenneti şu ana kadar isteseydik bu dünyada yaşayamazdık. Allah da bizden bir an önce canımızı alırdı. Sen, ben cenneti istemiyoruz. Cennet için koşturmuyoruz. Eğer şu dünyadayken hakiki manada cenneti isteseydik, Allah'a da kavuşmayı isteseydik, Allah da bizimle kavuşmayı çok isteyecekler. İçinizden Allah'ta özleyen var mı? Allah da özleyen var mı kardeşler? Hadiste geçiyor kim Allah'ı özlerse Allah da onu özler. Bir an önce kavuşmak ister Allah-u Nerede böyle adamlar, cennete gitmek isteyen adamlar? Nerede bizler? Daha sohbete gelemiyoruz. Daha derslere gelemiyoruz. Bahaneler üretiyoruz. İşim var, gücüm var diyoruz. Nerede? Onun için biz şu an günümüzde sahabe gibi adamları göremiyoruz. Vallahi billahi tellahi Sahabelerin ilmi şu kadar, bizimki kadar da yoktu yani bilin. Ebu Dahtah Hazretleri'nin bilgisi, şurada var olan listeli bilgisi kadar değildi vallahi. Değildi. Adamlar bilmiyor diye namazdan önce namazla kılıyorlardı, abdest alıyorlardı. Haramına, helaline dikkat ediyorlardı. Bilgi, ilim bilmiyorlardı. Şu andaki bizim gençler mazgı her şeyi biliyorlar. Kardeşler her şeyi biliyorlar. O dönemde sahabeler bilmiyorlardı ama amel ediyorlar. Keşke bu kadar bilgi bir, bir amelimiz olsa. Öyle kardeşler. İman bedel istiyor. Onun için Hazreti Meryem'in annesi Hanne binti Fakut çocuğa hamile karınca diyor ki Ya Rabbi karnındaki çocuğu Kudüs'ü kurtarmak için diyor sana adıyorum ben. Anne karnındaki olan çocuğu Allah'a adıyorum. Kadına bakın ya. Ne salih bu kadındır. Anne karnındaki çocuğu Allah'a diyorum, bu çocuk Kudüs'ü kurtaracak. Çocuk bir dünyaya geliyor, bir de bakıyor ki kız, Ya Rabbi, ben erkek bekliyordum. Ki o dönemde İsa Aleyhisselam'ın bek gelmesi bekleniyor. Ya Rabbi, kız doğdu. Benim elimde olan bir şey değil. Walayse zekeru keruntha. Sen de bilirsin ki Ya Rabbi kız erkekti gibi değildir. Nasıl olacak bu? Ama hiç çekinmedi, yılmadı. Çocuğu götürdüm, mescid afsanın dibine bıraktı geldi. Dedi ki tamam bitti. Artık ben ayrılıyorum çocuğundan dedi. Cennete gitmek isteyen adamın, cennete yatırım yapmak isteyen, dünyayı dini manada, imanlı bir şekilde imar etmek isteyen insanlar böyledir işte. Terk etti kadın çocuğunu. Ki öyle bir kadın ki biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın nenesi ya nenesi büyük bir şey. böyle kadınlar da cennete gidecek biz maalesef bizim gibi insanlar da cennete gidecek cenneti özlemek lazım kardeşler cenneti özlemek lazım Ebu Reyhane Hazretleri var bir gün savaşmış savaşmış, savaşmış geri dönmüş gelmiş hanımın dediğine göre akşam vaktinde geliyor oturuyor evinin namazgahına giriyor. Allahu ek verip namaz adıyor. Namazda Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor. Bizim özleyemediğimiz, bizim tasavvur edemediğimiz ve korkmadığımız diyelim cenneti, cehennem adam ayetlerle okuyor, okuyor, yaşıyor. Okuyor, ondan sonra duruyor, namaz bitiyor. Düşünüyor. Düşünüyor, düşünüyor. Sabah namazına kadar adam düşünüyor. Hanım bir de geliyor ki Ey Ebu Reyhane sana ne oldu? Diyor vallahi diyor sen zaten savaştan gelmişsin, yorulmuşsun, belki de yaralısın açsındır sen diyor niye kendini bu kadar pararlıyorsun? Diyor benim senin üzerinde hakkım var bu haklarımı neden eda etmiyorsun? Çocuklarımızın hakkı var senden niye eda etmiyorsun? Ne diyor biliyor musunuz Ebu Reyhan Hazretleri? Vallahi diyor Allah Teala'nın diyor mümin kuruna olan cenneti diyor tasavvur edince vallahi diyor beni hukuku tutmuyor. Ben sabah namazına kadar diyor cenneti düşündüm. Acaba orası nasıl bir şey dedi? Biz cenneti cehennem düşünüyor muyuz kardeşler? Biz unutuyoruz. Biz adeta bedelsiz yaşamaya çalışıyoruz. Kaçak, kaçak elektrik kullanır, kullananlar var diye Cenneti kaçak yoldan etmeye çalışıyoruz. Malicek. Cennet, hakiki da iman eden adamlara muhtaçtır. Sen var ya cennete gideceğin zaman, Rabbim inşallah bizleri onlardan öler. Ümitsizliğe düşmek yok dedim ya, inşallah. Allah da gafurdur, rahimdir, affedecek inşallah bizlere. İnşallah. Melekler, cennete doğru insanlar geldiği zaman diyor ki, Selamun aleykum fiddum fethuruhe halirin. Zümer suresi 23'te. Ben bazen gençlere diyorum bu ayet-i köşeye yazın. Evlerinize yazın. Bütün duvarları her yere yazın. Zihninize yazın. <gülüyor> Gerekirse bir kartvizit yaptırıp cebinizde taşıyın. Ne diyor melekler? O cennete girecek olan insanlara selam size selam. Tıttum tertemiz geldiniz. Allah o insanlara diyor ki siz ter temiz geldiniz. Melekler ya ter temiz Tertemiz geldiniz. Fathuluha ha diyor, Ebedi diyarlar'a girin. Alimler diyor ki bu insanlar var ya sözlerinde, amellerinde doğru olanlardır. Güzel olanlardır. Tertemiz olanlardır. İst dünyalarında temiz olanlardır. Diş dünyalarında temiz oralandır olanlardır. Daravereyle yalanla yuran iş yapmayan adamlardır bunlar sonra diyor bir adam gelir çok günah işlemiş, musfik dediğimiz günahlara düşkün bir adam geliyor allah Teala o adamı alıyor diyor ey kulum sen falan, falan falan günahlar istedin mi diyor bela ya Rabbim istedim sen şunu şu günahlar istedin mi evet istedim ya Rabbim itiraz yok inkar etmeyecek sen şu dünyadayken şu zaman şu zaman şu zaman şu bütün günahları büyüğüyle küçüğüyle işledin mi? Evet yarab işledim. Şunu şunu işledim mi? Onu da işledim. Hepsini işledim. Allah tarafı onu, o kuluna diyor tebessüm eder. Ya Allah tarafı tebessüm ederse o kul artık cehenneme gider mi? Allah tabi ki katıfaftu reke, katıfaftu aleke zonu diyor. Ben senin bütün günahlarını bağışladım. Affettim. Dünyada yapmış olduğun bütün günahları serp ettim, kapattım. Adam şaşırıyor. Diyorlar, bu nasıl olur? Ben günah işlemiştim. Nasıl kapat? nasıl kapanıyor? Şaşırıyor adam. Adam şunu hissediyor. Ben zaten hesap vereceğim. Yani zaten cehennem, cehennem. gideceğim cehenneme. Ama Allah diyor, affettim seni. Keşke bu okullardan, bu kul keşke biz olsak. Ona da razıyız. Sonra böyle söyleyince Allah sana tebessüm ediyor, diyor seni ben affettim artık gidebilirsin ki bu adam günahlara düşkün bir adamdı. Git, affettim seni hadi cennete gir diyor. Çünkü Allah Teala'nın tayyib sıfatı vardır, et tayyiptir o. Güzel sıfatı vardır, dünyada güzel bir şeyle yaşayan adamlar cennete giriyor. Dünyada bela gönderir ki senin günahlarını dökmek için, kabirde seni sıkar günahlarını dökmek için bazen seni yorgun, yorgun eder günahlarını dökmek için. Ayağına bir diken bile bassa Allah sana günahlarını dökmek istiyor. Sonra Allah da sana cennet yürür. Cennet. O cennete diyor mümin kullar girdiği zaman herkesin cenneti farklı farklı. Herkesin cenneti farklı farklı. Bir melek gelir cennet derkine, der hey ki Ey cennet ehli Rabbiniz sizi davet ediyor gelin. Allah sizi davet ediyor. Gelin. O anda bütün size ne dedi toparlanır. Rivayete göre bir deveye bindirilir. Başka rivayete göre cennet gelirler meydana. Herkes bir kendisine has olan koltuklarda oturur. Oturunca Allah onlara der ki Selamun Aleykum Allah mümin Müslüman kullarına diyor ki selamun aleyküm. Selam size. Tabii oradaki insanlar da aleyküm selam diyecek kaderi yok değil mi? Zaten Allah es-selam'dır. Daha söyledik ya. O anda oradaki mümin Müslüman mümin cennet ehli kullar ne diyecek biliyor musunuz? Allahumma ente's selam ve minke's selam. Ya Rabbi selam sensin. Selamet sendendir ya Rabbi. Böyle selam verecek vereceğiz Allah-u Teala inşâAllah allah Teala o zaman diyor orada bir ebediyet sofrası kurulur Ebediyet sofrası sahabeler diyor ki ey Allah Resulü ebediyet sofrası nedir? diyor ki ucu bucağı geniş olan bir sofradır cennet ehli otururlar oradan yerler içerler sonra allah Teala onlara der ki ey kullarım var mı başka bir isteğiniz? var mı? Ya Rabbi sen bizi aldın, günahları affet günahlarımızı affettin. Bizi aldı cennetine koydun. Daha senden ne isteriz Ya Rabbi? Ya varsa söyleyin isteyiniz diyor Allah-u Teala. Diyor isteyimiz Ya Rabbi. Senin bir görmek istiyoruz. Sesini duyduk. Bir de seni görmek istiyoruz seni. Allah-u diyor ki ben diyor ebediyete kadar artık sizden razı oldum artık. Ve o andan allah Teala orada kendi cemallahın bizlere inşallah gösterecek. Allah-u Teala diyor ki eğer cennette erime ateşte böyle insan böyle eridiği gibi bir erime olmasaydı o gün insanlar Allah-u Teala'nın cemallahını gördüğü zaman diyor erirlerdi. Ama Allah cennetlere bir şey yoktur. Eziyet yok cennetten. Herkes diyor Allah-u Teala'nın cemallahına bakacak. Böyle bir şerefe ermek istemez misiniz kardeşler? Böyle bir saadet. Allah sizden razı oluyor ve cemallahını gösteriyor. Ve bundan sonra size diyor ki artı hangi cumaya geliyorsa her cuma diyor geleceksiniz cemallahımı göreceksiniz. Ve o an insanlar her cuma gelir Allah falan yüzünü görürler. Kardeşler. Cennet. Etrafında huriler dolu. Öyle huriler ki Otururlar diyor etrafında o gün diyor hani bir zaman koymak istemiyoruz ama hani bir varsayım olarak sabahtan akşama kadar diyor sadece eşlerinin yüzlerine bakarlar. Başka hiçbir yere bakmazlar. Akşama kadar yerin. Yani kıyamet yani o cennetin sonuna kadar ebedi olan cennetten sürekli eşin hurin sana bakacak. Gözlerini senden diyor ayırmayacak. Orada yalan yok, ihanet yok, aldatma yok. Acaba beni seviyor mu? Böyle bir şey yok. Allah sana özel huriler verir. Onlardan bir tanesi dünyaya gelseydi diyor, ay ve güneşin ışığı sönerdi diyor. Yer mis kokusu kapladı. Allah böyledir kardeşler. Sen Allah uğruna can vereceksin, mal vereceksin. Allah sana boşanıp kaçacak Allah asla bir şey yapmasın. Ve son olarak kardeşler Musa Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi diyor cennete girecek olan bir kurum diyor en son girecek olan ve da en son girecek olan kişinin Ya Rabbi yeri nedir? Allah ta der ki ne ey Musa onun mu merak ediyorsun? üstünde geçir Aleyhisselam diyor Bir tane adam cehennemden en son kişi en son kişi cehennemden çıkar gelir Allah ta der ki ne ey kurum günahlarını affettim şimdi cennete girebilirsin cennetin diyor kapısına gelir Bakar ki ya Rabbi herkes cenneti doldurmuştur. Bana cennet kalmadı ki diyor. Allah diyor bir daha gir bak. Bir daha gir. Ya Rabbi diyor yoktur bana cennet kalmamıştır Bitti. Allah diyor ki peki sana diyor dünyadaki bir tane kralın arazisi kadar sana bir arazi versem yeter mi? O ya Rabbi yeter. Yeter diyor. Ben sana diyor beş tane kralın diyor arazisinden veriyorum. Beş tane kralın geniş arazilerin. Diyor olur. Allah para verir ona diyor. Biraz daha ileri gider, biraz daha genişlik görür. Ya Rabbi, burayı da bana verir misin? Allah kızı orayı da sana verir. Diyor. Biraz daha ileri gider, orayı da görür. Ya Rabbi, burayı da versen mi? Hey Adem oğulları, yine az gözünü tuttu mu? Lan körlüğünü tuttu mu yine diyor. Orayı da verir. Hatta diyor, hey kulum, ben sana dünya gibi 10 tane yer veriyorum. Dünya gibi 10 tane yer veriyorum. Hadi senin bakalım. Bu cennete en son gelecek olan kişi ise kardeşler. Acaba Hz. Ebu nerede? Bilal'ler nerede? Allah yolunda can verenler, şehit verenler nerede acaba? Onun için Rabbim bizleri inşallah cennet ehlinden yapsın. Cennete girecek o imanı ve imanı hazırlayan o bedelleri ödemeyi Bizler nasip etsin inşallah. Rabbim imanımızı sözlerle değil de amellerle süslemeyi bizlere nasip etsin. Rabbim şu an yeryüzünde cihad eden, mücadele eden Filistin'de, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın birçok bölgesinde var olan Müslüman, Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Allah Teala 70-80 yıldır esaret altında olan Mescidi Aksa'yı o Siyonist, Siyonist, neciz Yahudilerin elinden kurtarsın inşallah. Allah Teala Arak'ın Müslüman kardeşlerimize de yardım eylesin. Suriye'de var olan fitneyi de bir an önce önlesin, dökülsün inşallah. Amin subhaneke Allahümdü yanlık neşeden la ilahe illa tanıştadır ki netubu ileyk her fethi ve